Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Bugün bu teröre karşı mutabakat metni üzerinde biraz durabiliriz belki... Evet. Ve onunla bağlantılı olarak da mesela şeyde üzerinde konuşalım diye konuşmamıştık ama BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da Şendinli Çukurca arasındaki 400 kilometrelik alanın PKK kontrolüne girmiş olduğu yolundaki sözlerin üzerinde de birazcık konuşabiliriz belki. E Tabii Kürt sorunu ile ilgili gelişmeler çerçevesinde konuşulacak pek çok şey var. Şimdi gündeme, gündemde öne çıkan bu iki konu dikkat çekiyor. Onlar da konuşabiliriz. Başka şeyler de araya girebiliriz. Onlar evet. da gelirse konuşulur şimdi. Nereden başlayalım? Mutabakattan mı başlayalım? Ee, evet. Burada bir mutabakat sağlayalım. İşte, Burada bir mutabakat sağlayalım. <gülüyor> Bülent Arınç da bunun bir muhtıra benzetmesi yapmış buna. Mesela ben milli mutabakat kelimesini zaten e, hiç sevmem. E, doğrusunu istersen e, başında, başında milli kelimesi bulunan e, galiba hiçbir şeyi sevmem. E, çünkü milli kelimesi ta ortaya çıkışından beri, e, şimdi kullanıldığı bağlamlarda ortaya çıkışından beri ee, daha çok toplumsala karşı bir işte bir anlamla kullanılıyor. Ee, hemen açayım tabii bu kadar muğlak ve soyut kalmasın. Ee, bu milli irade işte milli egemenlik falan bunlar ta Rusya'ya kadar geri götürülür de e, Rusya'nın aslında kastettiğinin e, daha çok halk iradesi falan olduğu da anlatılır. Biz de derslerde bunu bir şekilde devlet teorisi derslerinde, hukuk fakültelerinde anlatılır, siyasi düşünceler tarihi derslerinde falan anlatılır. Genellikle zaten milli ile milli de, e, egemenlik ile halk egemenliği arasındaki farkın da e, tam burada demokrasi anlayışına e, yansıyan önemli bir fark olduğu, demokrasi anlayışındaki eee farklılığı da ortaya koyan önemli bir nokta olduğu söylenir. Yani bu dediğiniz bir siyaset biliminin klasik konuları arasında her zaman yer alır. Milli dediğiniz zaman ya da milli egemenlik dediğiniz zaman kastedilen millet kavramına dayanan bir yönetim biçimi, bir temsil biçimi. Orada da millet dendiğinde işte efendim geçmiş ve gelecek kuşakları kapsayan soyut bir özne. Evet. Ee, Ama mesela yani bu... pardon ufacık bir ara bir tabii. parantez Hı -hı. yapayım. E, milli cepheyi de unutmamamız lazım. Ey, tabii, tabii, tabii. Demirel yani bu, döneminden bu... çok iyi bildiğimiz. Evet. Milli cephe, milliyeti cephe bu şimdi böyle gider. İki kelime var kritik. Biri e, ya bunların kullanımları e, e, hani önemli siyasal ayrışmalara işaret eder. Önemli siyasal anlamlar e, içerir. E, bunlar da bir tanesi de vatandır biliyoruz. Yani yurt ile vatan arasındaki e, milli, millet ile halk arasındaki fark falan şimdilerde belki çok fazla artık popüler değil ama Böyle bir atmışları bilenler için o zamanki literatürü Türkiye'deki tartışmaları <gülüyor> Türkiye'deki Abbas'ındaki e, e, e, e, tartışmaları bile bilenler için önemli farklardır bunlar. Şimdi bunu şurada, tam şunu söyleyecektim. Milli dediğiniz zaman geçmişte yaşamış, gelecekte yaşayacak e, mensuplarını bir topluluğun ifade eder ve genellikle de bir milli kimlik ekseninde tanımlanır. Bu topluluk bu topluluğun menfaatlerinin bulunduğu söylenir. Milli menfaattir bu. Peki bir topluluk bir topluluğun menfaatlerini belirlerken eğer daha önce yaşamış ve daha sonra yaşayacak olanları da hesaba katacaksak bu menfaati kim belirleyecek sorusu hemen gündeme gelir. Buradan da Demokrasiyle ilgili önemli bir sonuç çıkar. Çünkü halk dediğiniz zaman belli bir dönemde belli bir ülkede yaşayan somut insan topluluğunu kastediyorsunuz. Onun çıkarlarını belirleyecek olan o e, topluluğun bizatihi kendisidir. Çünkü somut yaşayan bir topluluk söz konusudur burada. E Bu da demokrasinin anlamına çok daha elverişli bir e, tanımdır tabii. Oysa milli Menfaat dediğiniz zaman Ölmüş olanlar oy göre Gelecek kuşaklar da Görüş belirtemeyeceğine göre Kim belirleyecek Milletin menfaatlerini bilen Belki de Değeri kendinden Menkul hikmeti kendinden Menkul güçler Anlatabiliyor muyum evet. O nedenle milli menfaat Dendiği zaman hemen ürp Ürpermek lazım milli menfaatleri Türkiye'de uzun süre belirleyen yani neresiydi milli e, güvenlik kuruluydu tabii. Evet. E, Türkiye'nin menfaatlerinin geçmiş kuşakların ve gelecek kuşakların adına belirlenmesinde yetki kimdeydi? İşte bizim bilmediğimiz, aklımızın ermeyeceği, gözümüzün görmeyeceği bir güç. Neydi bu güç bilmiyoruz. Mesela hala işte milliyetçiler bu söylemi kullanırlar. E, milli cephenin de daha doğrusu benim yaşımdakilerin hafızasında çok son derece ürkütücü ve tatsız. Bu vatan cephesi milli cephe e, ayrışması daha doğrusu <gülüyor> o, o vakitler için mi söylüyorsun yoksa 70'ler için mi? 70'ler için daha çok. Gerçi ben vatan cephesi dönemine de. <gülüyor> O kadar değil diyorsunuz. İdrak etme fırsatını azıcık bulabilmiştim ama Hayır <gülüyor> yani... Ee... Burada yani milli... bir pot kırdığımın farkındayım da <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ben basından sonraki hani araştırmacı kişiliğin gereği e, çok dikkatle takip ettiğini var. Yok yok da <gülüyor> gayet şey ben radyodan da hatırlıyorum milli cepheye iltihaklar olduğunu deste deste isimler okunduğunu da pek tabii, tabii. Şimdi... idrak edemiyordum <gülüyor> ama yani dün de Tükurtuluş Taiz de yazmıştı hoş da bir başlık da bence. Eyvah, Milli Mutabakat dönemi başlıklı bir yazı yazmış. Ya yani ne zaman duysam bu lafı, Ankara'da işlerin iyiye gitmediğini anlarım. Hükümet Çok doğru zor durumda i̇şte Ben de o yazıyı da beğendim. Gerçekten iyi bir yazı. Ee, bu, bunun neden böyle olduğuna dair bir siyaset bilimi, hani akademisyeniz ya bir de. Evet. Hani bir siyaset bilimi kısmı açıklaması eklemek istedim. Ee, hakikaten öyle. Şimdi bunlar milli, mesela Kıbrıs milli menfaat, milli politika, evet. milli dava. Milli da, başına milli konan meseleler halkın tartışmasının dışına çıkarılır. Onları belirlemek o, halkın aklının ereceği bir şey değildir. Mesela Kıbrıs'la ilgili yıllarca tek bir tez vardı ve başka bir konuda da fikir belirtilmesine izin verilmezdi. Neden? Kıbrıs milli davaydı. Milli davada politikayı da tek bir çizgi daha doğrusu politikada tek bir çizgi olur bunun dışında görüşler olmaz herkes ona göre davranmak zorundadır yani o politikayı onaylamak zorundadır milli menfaat dediğimiz zaman da bu hepimizin menfaatidir diye bize belletilir ve ona aykırı görüş belirtmek ona aykırı bir çizgi izlemek mümkün değildir şeklinde bir Kavrayış bir, anlayış bir algı yaratılır. Kıbrıs konusu tartışıldı mı yıllarca Türkiye'de tartışlamadı. Sonun en iddialı kesimlerinin bile Kıbrıs konusunda devletin, kimse bu devlet yani devlet aklının belirlediği politika dışında bir görüşü, bir yaklaşımı, bir fikri oldu mu? Olmadı. Yani e, bizler bile işte e, hani... Sosyalleşmiş insanların kafasında bile çok uzun süre böyle kaldı. Ermeni meselesi, bunlar milli meseledir deniyor. Ne demektir bu? Bu konuda tek bir politika olur. Bu politikayı herkes kabul eder, yıllarca böyle belletildi ya, bunlar milli davalardır. Milli davaların e, ne olduğunu ve milli davalarda nasıl bir politika izleneceğini de bizim bilemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz kavrayamayacağımız, dokunamayacağımız güçler belirliyor. Milletin ruhunu bilen güçlerdir bunlar. Şimdi milli mutabakat da böyle bir şey. Böyle bir kökenden gelen bir kavram. Başında milli kelimesinin bulunması bu bağlantıya kadar gider. Ne demektir milli mutabakat? Gelin şu şu şu şu konular etrafında hepiniz birleşin. Bunun dışında Kimse görüş belirtmesin, bunun dışında bir tartışma yürütülmesin, bunun dışında bir politik önerisi olmasın. O nedenle ben milli mutabakat kavramının e, bir otoriterleşme işareti, simgesiz bir e, e, e, niyeti e, olduğunu söylüyorum. Otoriterlik taleplerinin temsili olduğunu söylüyorum. Kürt sorununda milli mutabakat ...seksenlerde ve en çok da doksanlarda karşımıza çıkmıştı. Yani bu talep, milli mutabakat sağlansın. Ne demek? İşte kimse e, farklı görüşler belirtmesin. Tek bir yol var diyelim işte. Kürt sorunu demeyeceksiniz, Güneydoğu sorunu diyeceksiniz. Konuşmaya başlamadan önce bu meseleyle ilgili televizyonda veya nerede olursa olsun ne diyeceksiniz? Önce terör ve diyeceksiniz. Sonra örgüte terörist demeden herhangi bir şekilde söz alma hakkınız olmayacak. Yani meselenin adını peşine koyuyor ve bu ad etrafında, bu isim etrafında tartışmamızı öneriyor. Tartışma da değil aslında. Burada bir tür işte yukarılarda bir yerlerde nerede olduğunu bilemediğimiz bir çerçevede belirlenecek olan politikaların etrafına takılmasını istiyor bütün partilerin. E şimdi önerdiği şeylere bakıyorsunuz, içinde yine kurtuluşkun dediği gibi 2-3 tane demokrasi sosu var. Bunun dışında e, neden kabul etmem gerektiğini anlayamadığım, BDP'nin neden kabul etmesinin beklediğini anlayamadığım cümleler, ifadeler e, falan var. yani e, Öyle değil mi? Yani bu açıdan e, hakikaten bir tür muhtıra gibi... Bir de bir şey daha var, ee, onu da hatırlatmam gerekiyor. Eğer kesmek isterseniz, nefes almamı evet. sağlamak isterseniz oraya girin. Yani e, bu Arıncı'nın söylediği muhtıra <gülüyor> gibi ifadesi de... 12 Mart'ı çalıştırıyor. Evet. Ona yaşımız yeter. Benim biraz ucundan, bir <gülüyor> <piyusundan. gülüyor> Ben o zamanlar tabii okuldaydım. Ya yani 12 Mart e, Muhtaras. 1971 yani. darbesinden evet. bahsediyoruz. Artık yeni kuşaklar pek hatırlamıyor. Geçen gün bir e, konu açıldığında bir birisi şey dedi, bir de orada mı darbe oldu dedi. <gülüyor> 1971'de <gülüyor> <O> zaman, mi? <gülüyor> Can kaç kaç doğumlu? Ben mi? Evet. evet. Ben, ben 87 doğumluyum. 87 sen de ama tabii şey, farklı bir kuşak. Ee, daha ilgili bir mensubu olmalısın Bilemiyorum evet. biliyorum tamam. 1971'de darbe olduğunu biliyor ee, Biliyor mutlaka <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ama 1971 şey tabi e, Biz bunları bu kadar rahatlıkla Telaffuz ediyoruz e, Aslında e, sadece Okuldan ve büyük ölçüde okuldan Bilgi yediren kuşakların e, Bunu böyle Bizim rahatlıkla kullanmamızı Yadırgamaları da ee, şaşırtıcı olmasa gerek değil mi? Çünkü de, hani, ö, genç kuşağın e, eğer başka ilgisi yoksa, özel bir merakı yoksa e, bunu doğal bir şekilde bilmesini beklememiz de hakikaten biraz saflık oluyor bizim kendi adımıza. <gülüyor> e, şimdi 12 Mart'ın hükümetlerini düşün, düşünürsek onlar ne hükümetleriydi? Milli müsabaka Hükümetleri evet onlar. Onlar işte tam da böyle hani siyaset üstü hükümetlerdi böyle denirdi ya. Yani siyaset yapmayacaklardı. Ne demek siyaset yapmak böyle bir şey olabilir mi? Yönetmek siyaset yapmanın müzati kendisidir zaten. Ama şunu kastediyorlardı. Ordunun belirlediği bir çerçeve var. Çerçeve var. O da meclis bunları onaylamakla görevlidir. Meclisi onun için feshetmediler ya. Ama Tabii. meclisi terbiye ettiler. Ee, ne gelirse önlerine kabul etme şartını dayattılar ve burada bunu da benimsedi işte o zaman yönetim. Sonra ne oldu? Teknokratlar hükümeti kuruldu. Yani teknik elemanlardan oluşan aslında politika yapmayan idare yapan yani yöneten bir ekipti. Siyaset yapmıyordu deniyordu. Oysa basbayağı çok e, e, dibine kadar siyaset yapıyordu. Ama burada kastedilen neydi? Siyaset dışı dediğiniz zaman kimsenin bunu sorgulamaması ve eleştirmemesi gerektiğini de kabul ettiriyorsunuz. Şimdi Kürt sorununda bir milli mutabakat oluşturursun dendiğinde Cemil Çiçek'in bütün bunları eline boyuna düşündüğünü sanmıyorum. Ee, daha çok e, hani kendince bir çıkış ama bu ayrıntıları düşünmemiş olması bu önerinin bu söylediğimiz özellikleri taşımadığı anlamına gelmiyor. Neden? Ben bugünkü yazıda e, hani bunun hükümete danışılmış bir şeyi, şekilde açıklandığı varsayımını da dışlamıyorum. Yani o ihtimalde var diyorum. E, çünkü Arınç'ın açıklaması tek başına e, yeterli olmuyor e, Olmadığını söylemek için Yani hükümetle bir bağımlı olmadığını söylemek için Arınç'ın e, Çıkışı yeterli değil çünkü Başbakan e, Kaç kere bilmiyorum ben de ama en azından Birkaç önemli konuda Arınç'ın Bu tür çıkışlarının aksini Daha sonraları söylemişti Bunu hatırlıyorum e, Yine de hükümetle birlikte Yapılmış olması ihtimali çok yüksek Gelmiyor bana eğer hükümetle birlikte yapılmışsa zaten hükümetin siyasetten iflas ettiğinin açık itirafı olur bu bence. Hmm. Eğer hükümetten bağımsız yapılmışsa işte tam da cıbri çiçek tarafından yapılması e, bu söylediğimiz e, genel çerçeveye, genel bağlama, milli kavramının tarihsel kökenine, çok daha iyi oturuyor. Neden? Çünkü e, hani Cemil Çiçek bunu kendi başına yaptı diyelim e, bir defa bunu kendi başına yapması ancak siyasetin, demokratik siyasetin işlevsiz olduğu bir ortamda mümkündür. Ona bu cesareti veya bu ilhamı veren esasen hükümetin politikasızlık e, e, girdabına kapılmış olması ve demokratik siyasetin de büyük ölçüde şimdi tıkanmış olmasıdır. Ee, Cemil Çiçek'in yapmış olması tesadüf değil. Çünkü zihin kodları da tam bu milli kavramına uygun devletçilikle büyük ölçüde belirlenmiştir. Yani içinden geldiği tedrisat ve müktesebat devletçiliktir. Bunu en iyi bilenler e, arasında yer alır Türkiye'de şu anda Cemil Çiçek. Hani böyle bir demokratik refleksle bile yaptığını düşündüğü şey kendisi böyle düşünüyor olabilir gerçekten. Ama onun kafasındaki demokrasi en fazla milli kavramına kilitlenebilecek bir demokrasi olabiliyor bu tür kritik meselelerde bilmem anlatabildim yani çok karışık oldu. Yoksa? yok. Yok Bey bir de şeyi de e, sormak istiyorum şimdi bu durumda e, iki haftadır e, üst üste yazdığı yazılarla Gürbüz Özaltınlı da başka bir e, boyutu üzerinde de durmaya çalışıyor yani aktörlü çok aktörlü bir e, çözüm e, gerektirdiği şimdi burada da çok aktörlü yani bunlara biz e, siyaset filminde <gülüyor> ve Çatışma çözümünde çoklu etkileşim falan diyoruz Bunlar daha önce bir kısmını konuştuğumuz şeylerdir Ama bu tür yaklaşımlarda da Hani hükümetin sorumluluğunu bir parça yumuşatma ve örtme etkisi var Böyle bir anlam da çıkıyor bu tür yazılardan Şimdi hükümetin yaptıkları ve yapmadıkları konusundaki bir tartışmayı öne çıkarmak bu bir, bir buçuk sene önceki tartışmalarda çok yoğun vardı. Daha doğrusu bir, bir buçuk gün önce bunlar çok yoğun tartışıldı. Kim öncelikle sorumludur bir şeyler ve yapmama konusunda? Hani bizim gazetede işte Etli'de, ondan önceki zamanlarda etyenle ile Benim Aram'da Ali, Bayramoğlu'nun daha sonra katıldığı. Hı hı. Bu tartışma eski bir tartışma yani. Şimdi çoklu aktör dediğiniz zaman ne kastediyorsunuz? Çoklu aktörün katkısı gerekiyor. Tamam MHP gelsin katılsın. Nasıl katılacak? Ee, CHP bunun yollarını önermişti. Hani kendince. Ee, yani daha somut söylemek lazım. Nasıl? CHP bunun yollarını kendince önerdi ve bence iyi bir öneri. Yani başka aktörler de buna destek versin e, diyorsak işte CHP'nin nelerisi peki AKP bunu ne yaptı? Eğer AKP %50 çoğunluğa sahip bir parti mecliste e, bütün çalışmaları belirleyebilecek güçte olan bir parti bu katkıları sağlamazsa çoklu aktör katkısı ne demek? Yani bunu e, biraz daha Açmak gerekiyor Gürbüz'ün burada ne kastettiğini e, Daha net söylemesi gerekiyor Aksi takdirde bu tartışma biraz soyut kalır Yani Aksi takdirde bu tartışma Dönüp dolaşıp Hükümetin yaptıkları ve yapmadıkları Konusundaki sorumluluğunu Hafifletmeye dayanır Biliyorsunuz e, Ahmet Altan'ın da zaten Böyle bir cevabı vardı Yani e, hani Tamam da ee, şimdi, hükümet illa her şeyi tek başına yapsın e, demek biraz abartılı olabilir, hükümetin gücünü aşabilir. E, ama hükümetin yapmadıklarından dolayı ortaya çıkan sorunlara ne diyeceğiz? Yani daha doğrusu yapmaması çok mümkünken yaptığı şeylerden dolayı. Mesela otoriterlik anlamına gelen e, pek çok uygulaması var. Uludere var. Uludere'nin neden bir kılma noktası oluşturduğunu anlamamak, Kürt sorunu anlamamak demektir. Demek istediğim şu, Uludere'de hükümet neden ısrarla bu kadar aşağılayıcı bir dil kullandı? Bunu yapmak zorunda mıydı? İktidar ilişkileri, sorunun ağırlığı vesaire böyle bir tutumu açıklar mı? Uludere'deki tutum gerçekten küçümselecek ya da çok da önemli değil canım diye geçiştirilebilecek bir tutum mudur? Hayır. Kürt sonunda belli bir yaklaşımı bir zihniyet dünyasına ele veriyor. Peki bu kadar milliyetçi bir dil 2011 Haziran seçimlerinden öncesinden başlayarak şart mıydı? Demek yani onlar, onları savunmak anlamına da yazmadığı şüphesiz de hayır ama bu tartışma ama... sonuçta bu noktaya kadar gelebilir yani daha önce başladığımız e, bu sorumluluk tartışması bu bir buçuk yıl önce bir e, dediğim gibi tekrar açılıp bakılırsa o zamanlarda ya da iki yıl önce görünür bunları kastetmiyor ama Buna benzer başka e, yaklaşımlar da görüyoruz. Bizim gazetede de başka gazetelerde. De. Her biri kendi e, c, hani e, kendi çapında, kendi çerçevesinde, kendi algısı içinde e, sorumluluğu hükümetten alma çabasında ya da hükümetin sorumluluğunun e, azal daha az olduğu bir vurgu e, yer alıyor. Mesela Bekeği şüphesiz eleştireceksin yiyacaksınız. Fakat politikalarınızı, PKK'nın politikalarını endeksleyebilir misiniz? Bir hükümetin e, doğrusunu, yanlışını kendi karşısında zaten mantığına göre elinden geleni yapacak bir örgütün stratejisine, mantığına göre belirleme şansı ya da lüksü var mıdır? E, şimdi şunu söyleyelim. E, hükümet ne kadarını nasıl yapabilir AKP'yi ne kadar sorumlu tutmak lazım tartışmasında yanlış olan şu buradan AKP'ye e, sanki e, daha e, hani teşvik gidebilir daha yapıcı davranabilir gibi bir beklenti de var yani böyle yapılırsa AKP daha yapıcı rol oynayabilir şeklinde bir beklentinin de burada bir etkisi olduğunu düşünüyorum ama. Ee, AKP'ye e, yönelik bu kollayıcı tavrın e, uzun e, yani zaman içinde e, nasıl bir etki yarattığını da görmek gerekiyor. Kaldı ki hani ben Ahmet Altan'ın o yazıda belirttiği gibi burada onu kollamak bunu kollamak gibi bir kaygıyla yazmanın doğru olmadığını peşinden söyleyeyim. Ama diyelim ki böyle bir kaygımız olduğunda da Yine o yıllarda benim e, hani, e, e, Etken ve e, Ali'nin yazdıklarına karşı söylediği şu vardı. Bu yol AKP'yi kollamak için iyi bir yol değil demiştim o zaman da. İyi bir yol değil. Nitekim gördük. Nasıl gördük? Geldiğimiz noktada gücü arttıkça, muktedirleştikçe daha çok şey yapacağına daha olumlu adımlar atacağına daha da geriye çekilen bir AKP var karşımızda. Bu savaşın ee, çok zor bir savaş olduğunu, Kürt sorunun çok zor bir sorun olduğunu elbette biliyoruz. Benim kastettiğim mesela çoklu etkileşim müzakere diye bir e, kavramdan söz ettiğimizde bu programlarda da anlattık bunları, müzakerenin çeşitli boyutları olduğunu, biri doğrudan müzakereye, bir de toplumsal müzakere dediğimiz şey olduğunu, toplumsal müzakerenin de esas ihtimalle demokratik siyaset kanalların açıklığıyla yürüyen bir süreç olduğunu anlatıyoruz. Şimdi doğrudan müzakerenin tıkandığı yerde yapılması gereken en önemli şey toplumsal müzakere kanallarının açık tutulmasıdır. AKP ise sistematik olarak bunu engelliyor. Bunu engelliyor. Bugünkü yazıda örnek verdiğim o sivil toplum örgütlerinin etkisizliğini biraz daha açmak isterim daha iyi anlaşılsın diye. Evet bunu tabii daha konuşmaya da devam edeceğiz. Herhalde süreyi bit <gülüyor> bitirdik. bitirdik çünkü. <gülüyor> şey diyeceğim tabii sadece onu çok kısa söyleyeyim. Şimdi hükümetin bu tavrının yarattığı sonuçlara bir örnek olarak yazmıştım ama yer darlığı. Orada da karşıma çıktığı için açmamıştım gazetede. Ee, e, sivil toplum örgütlerinin daha yakın zamanlarda bir çıkışına başbakanın yani bölgedeki başbakanın bir azarlaması vardı. Siz kendi işinize bakın diye. Ve sistematik olarak bu e, toplumsal müzakere kanallarının tıkanması e, toplumsal alanı da etkisizleştiriyor ve ee, hani Kürt sorununda hükümetin ihtiyaç duyduğunu varsaydığımız o çoklu aktör e, e, gelişmesinin önünü de tıkıyor. Neyse artık burada. Evet, bunu, yani bunu epey ciddi bir tartışma konusu olarak nasıl önümüzde. E, olacağı için evet. bir herhalde bırakabiliriz. Öyleki günlerde konuşuruz. Daha evet. çok konuşacağız görünüyor. Evet. Çok teşekkürler. Ziyaretimle iyi günler olsun. Mitat Sencer'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.